Seni azad ettiğinde bir aşık da sen olursun. Can bir fatıması sen olursun. Can Ali'si sen olursun. Ümitsizlik yok. Gel, gel, gel, gel. Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsam da yine gel.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 Gel kapıyı çal, gitme, vazgeçme bu kapıdan. Ama oyuna kapıyı çal gözyaşlarında. Gel bu kapı ünsizlik kapısı değil. Hadi delikanlım genç kız yüreğinden söz verdi. İslam'ın tevazusuyla yürekler söz verdi değil mi?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 Biz ebedi hayata inanmışız Ölme sevdalanmışız Okçular tepesi boş kalmayacak Hadi ajancağızım Düğün dernek kuralım ha Ölmenin vakti geldi Vazife bittiyse Hadi artık ölelim Eyvallah Ölmek düğün dernektir bize Elbiselerimiz çıncık boncuktan değildir. Bizim elbiselerimiz, düğün elbisemiz kefendir. Başlarımızda mezar taşları. <gülüyor> Ölüm Allah'a buzlattır. <gülüyor> Hz. Mevla namız, ardımdan ben ölünce yaz tutmayın, defler çalın demiş. Hocalarım fetva verir mi acaba? Ama derim ki, cenazede. Dev çalmaya fetva vermiyorsanız eğer ben de derim ki bir cenaze değildir bu, düğün alayıdır. Düğün alayında Resulullah demiştir dev çalın diye. Dev çalalım, defler çalınsın. Biz de ruhsatı yaşayalım ha. hacancağızım. ağzım, Hazreti Pir'in aşkınca melekler şahidimiz olsun.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 Biz beceremedik, küçük çocuk, deli kalmam. Sen becereceksin, tamam mı? Sen becereceksin. Başka çareni yok. Fatih, ya ben İstanbul alırım, ya İstanbul beni alır dediği gibi. Başka çareni yok. Biz bu sözleri hiç duymadık.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 Bir kez daha düğün dernek kuralım. Şebi aruz yapalım. Hazreti Bir'in düğününe katılalım. Can vererek, ölerek.